Ve ala ve ala adihi. Ve ve Aziz bilsiniz ki, Allah'ın izniyle, bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna ı Bu Cenab-ı Hak ...hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. İslam tarihinin bazı sayfaları vardır. Anlatmak zordur, anlamak da zordur. Onun için bazen anlatmayı ve konuşmayı pek tercih etmeyiz o sayfaları. Bundan dolayı biz sahabenin bir iştihat üzere karşı karşıya geldikleri cemer vakasını pek konuşmak istemeyiz İmamet ile saltanat arasındaki mücadele olan sıfın mücadelesini ve savaşını pek konuşmak istemeyiz o halkanın sıkıntılı bir süreci olan ve haricilerle mücadele diye başlayan en son nehveranda çok kanlı bir biçimde biten o savaşı pek konuşmayı istemeyiz ve onun arkasından gelen Hz. Hasan'ın şehadetiyle neticelenen o elim hadiseyi pek gündem etmek istemeyiz. O halkanın en sıkıntılı tablolarından biri olan Kerbela da böyledir. Aslında Kerbela meselesinin ya da öncesinde söylediğim bu hadiselerin konuşulmaması, konuşmamak için gündeme alınmaması... Aslan Müslümanların hele hele Ehli Sünnet dünyasının o hadiselerden etkilenmediği anlamına gelmez. Aslında konuşmamak bazen konuşmaktan daha zordur. Sessizlik insanın yüreğini parçalayan bir şeydir. Her zaman insan onu kendi hayatında hissedemeyebilir, kendi hayatında hakim kılamayabilir. Haykırmak insanı rahatlatır, ağlamak insanı rahatlatır, bir şekilde konuşmak insana rahat verir. Ama sessiz kalmak, iç dünyasında onu kendi iç hesabıymış gibi sorgulamak ve onu kendi duygusuna, düşüncesine havale ederek yüreğinde saklaması emin olun çok da kolay değildir. Aslında yıllardır İslam ümmetinin bu meseleyi konuşmamak için direnmesinin altında böyle bir şey yatıyor. İşin başka bir boyutu daha var. Aslında biraz daha somutlaştırırsak daha iyi anlaşılacak. Çok sevdiğiniz birisini kaybettiğiniz zaman, elin bir trafik kazasında, farklı bir hastalıkta, bir olayda bir hadisede kaybettiğiniz zaman, ister misiniz ikide bir o hadiseyi hatırlamayı, o hadiseyi her hatırladığınız zaman yüreğiniz lanacak. O günlere gideceksiniz. O sevdiğinize karşı özleminiz daha da artacak. Hüzün hayatınızın tamamına yayılacak. Belki matem sizin hayatınızın bir parçası olacak. Onun için ne yapıyorsunuz? O sevdiğinizin acısını yüreğinizde saklıyorsunuz. Onu asla unutmuyorsunuz. Onu hayatınızdan çıkardığınız da yok. Yüreğinizde sakladığınız bir şeydir o ama istemiyorsunuz konuşmayı istemiyorsunuz gündem etmeyi konuyu değiştirelim diyorsunuz bir şekilde yüreğinizdeki o acının daha da derinleşip sizi dağlamasını istemiyorsunuz aslında Kerbela hadisesi böyledir İnanın yüreklerin dağlanmaması mümkün müdür Kerbela bir acıdır Kerbela bu ümmetin bir faciasıdır Kerbela kapanmayan bir yaradır, Kerbela bir fitnedir, Kerbela bir imtihan sahasıdır. Kerbela bu ümmetin hayatında ve tarihinde her hatırladığı zaman yüreklerinin dağlandığı bir hadisedir. Kim bu hadiseyi unutabilir, kim bu hadiseyi görmemezlikten gelebilir? Yıllardır ben size hep anlattım Kerbela'yı, bilenler bilecektir o dersleri. Kerbela'nın öncesini anlattım, sonrasını anlattım. Kerbela'daki şahısları anlattım sizlere. Kerbela'daki tavırları anlattım. Ve o tavırların bugünün dünyasına yansımalarının nasıl olması gerektiği konusunda Kerbela'dan dersler başlığında dersler yaptım sizlere. Ama yine fark etmişsinizdir bir hakikati. Kerbela'nın o hadiselerinin yaşandığı günlere hiç girmedim, giremedim. Döndüm dolaştım kenarlarında, öncesini anlattım, sonrasını anlattım. Çünkü yüreğimin o günleri, o anı anlatamayacağını bildiğim için anlatamadım. Hep erteledim, hep erteledim. Bugün de çok isteyerek anlatmıyorum. Çünkü anlatabileceğimi de zannetmiyorum. Anlatabilecek kadar kendimde öyle bir ruhi dinginlik, ruh sağlamlılığı da görmüyorum. Ama elimden geldiğince madem söz o noktaya geldi, madem bir şekilde anlatılması gerekiyor, bir şekilde söz bugün o noktada bize getirildi ve o noktaya gelip dayandı, yapılacak iş artık yüreğin el verdiği kadar, dilin döndüğü kadar anlatabilmektir. İşin başında Rabbimden bu manada yardım istiyorum. Sürtçü lisanlardan dolayı da sizin de Rabbimizin de affına sığınıyorum inşallah. Aziz kardeşler, hatırlayın geçen dersi. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya yürüyor 300-500 insanla. Sayı muhtelif. Çünkü ara ara değişiyor o sayı. Gelenler geliyorlar, bakıyorlar ki iş ciddi. Bir anda bırakıp gidiyorlar Hazreti Hüseyin'i. Ve işin bidayetinde Kerbela'ya gel deyip o küçük kafile konakladığı zaman da sayı 300'ün üzerinde değildir o ilk günlerde. Aslında Hz. Hüseyin'in Kerbela diye bir hedefi yoktur. Onun hedefi Kufe'ye varmaktır. Kufe'ye gidecek, kendisine yazılan mektuplar var, davetler var. O davetler ve mektuplar üzerine Kufelilerin biat etmek için arzularını ve isteklerini, taleplerini ilettikleri o meclislerin bir misafiri olarak orada bulunmak isteyecek. Onun için de ilk çıkışta varacağı yer Kufedir. Menzili öyledir. Ancak Kufenin valisi Ubeydullah İbni Ziyad iki bin kişilik bir askeri birlik, bir ordu göndermiş. Başına da Hür bin Yezid isimli bir komutanı koymuş. Verilen talimat şu ki asla Kerbela'ya, asla Kufeya affedersiniz Sokulmayacak Hazreti Hüseyin yönü Şam'a doğru da çevrilmeyecek çölün içerisine doğru bir yere doğru getirilecek ve Hazreti Hüseyin orada konaklattırılacak zoraki bir biçimde aslında Hazreti Hüseyin oraya doğru sevk ediliyor ve oraya geldiği zaman Kerbela toprağına Kerbubela toprağına geldiği zaman Hazreti Hüseyin soruyor oranın neresi olduğunu aldığı cevap karşısında da Ta Sıfın günlerine zihni gidiyor. Evet, babam bu topraklardan bahsetmişti diyerek yüklerin orada indirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve orada artık o küçük kafile konaklamaya başlıyor. Günler, tarihler bir Muharrem 61'i göstermektedir. Hürbin Yezid onları bir koruma altına alıyor. Hareket alanlarını kısıtlıyor hiçbir şekilde bir yerlere gitmesine müsaade etmiyor. O o halde kendisine verilen görevi yerine getirerek i̇bn Ziyad'ın ikinci bir emrinin gönderilmesini ikinci bir emir gelene kadar da orada tutulması gerektiği konusunda kendisine verilen işi yapıyor. Kufe'de o anda ne iş var? Ubeydullah i̇bn Ziyad tam o günler. Rey ve İsfahan valiliğine getirdiği Ömer İbni Sad'ı Rey'e gönderecek. Rey o günün İslami merkezlerinin şehirlerinin bir tanesidir. Orada bir kabile oturuyor Deylemilliler diye. Deylemilliler kabilesi mevcut halifeye yani Yezide baş kaldırmışlar. Farklı mülahazalarla ortada siyasi bir şey yok farklı bir mülahaza var. Böyle bir başkaldırıyı bastırarak orada yeniden Yezid adına hükümetin istediği şekilde hakimiyeti sağlamak adına 4000 kişilik bir ordunun komutasında Ömer İbni reye doğru gidecek. Elinde İbni Ziyad'ın verdiği kararname var. O kararnameyi de eline al alarak Ertesi gün yani 10 Muharrem günü aslında yola çıkacak Ömer İbni Saad. Ancak Ubeydullah İbni Ziyad o anda karar değiştiriyor. Ve Ömer İbni Saad'a diyor ki R'ye gitmeden önce Hüseyin'e gideceksin ve Hüseyin'i biat etmesi konusunda Yezid'e biat etmesi konusunda ikna edeceksin. Bu işi yaptıktan sonra ancak R'ye gidebilirsin. Ömer İbni Sad kesinlikle Hazreti Hüseyin'le karşı karşıya gelmek istemiyor. Çünkü çocuklukları beraber geçmiş. Hazreti Hüseyin'in nasıl biri olduğunu çok iyi biliyor. Hazreti Hüseyin'in Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nazarındaki değer ve kıymetini o gün için Kufede bilenlerden en önemli isimlerden bir tanesidir. Ömer İbni Sad demek ne demek olduğunu biliyorsunuz Aşere-i Mübeşşere'den Sad İbni Ebi Vakkas'ın oğludur Öyle birisi öyle bir ailenin çocuğu Ve peygamberin ikliminde çocukluğu geçmiş Peygamberin ikliminde yetişmiş birisidir Böyle olduğu için de kesinlikle Hz Hüseyin'le karşı karşıya gelmek istemiyor Onun için Ubeydullah İbni Ziyada diyor ki Beni bundan muaf tut bana zaten verilen görev reyvaliliğidir. Ben o valilik için giderim. Beni Hazreti Hüseyin'in önüne çıkarma diyor. O anda İbn Ziyadın söylediği söz şudur. Sen bilirsin. Ama iki şey var önünde. Ya reyvaliliğinden vazgeçer, oturursun Kufede, ya da Hazreti Hüseyin'in karşısına çıkar, oradan reyvaliline gidersin. Neden ısrarla? Böyle bir şey istiyor Ubeydullah İbni Ziyad. Olayın bir boyutu var bir önemli sebebi var. Niye başka bir komutan değil de ısrarla Ubeydullah İbni Ziyad Ömer İbni Sad'ı göndermek istiyor. Sebebi şu orada ciddi bir sıkıntı ve sorun olacak. Hz. Hüseyin'e karşı orada yapılacak neyse artık atılacak her adım ileride toplum nezninde hem Ubeydullah İbni Ziyad'ı hem de Yezid'i güç durumda bırakacak. Çünkü Hazreti Hüseyin sıradan bir isim değil. Öyle olduğu için de İbni Ziyad diyor ki onun karşısına sıradan bir ismi çıkaramayız. Eğer karşısına sıradan bir isim çıkardığımız zaman toplum bizi mahkum edecek eleştirecek yerden yere vuracak. Öyle bir ismi çıkarmalıyız ki Hazreti Hüseyin'in karşısında karşısına. Yarın bu mesele konuşulduğu zaman insanlara diyebilelim ki tamam Hz. Hüseyin Yezi'de biat etmedi, baş kaldırdı. Onun karşısında Sad bin Ebi Vakkas gibi Aşere-i olan bir zatın oğlu da mevcut halifeye baş kaldırdığı için ondan biat alma adına onun karşısına çıktı. Birbirlerini tartacak düzeyde olan bu iki isim birbirleriyle savaştılar. Olay da böyle neticelendi. Dolayısıyla burada Ubeydullah İbni Ziyad'ın ısrarla Ömer İbni Sad'ı göndermesinin sebebi bu. Ama Ömer İbni Sad da nasıl bir ismin karşısına çıkacağını çok iyi bildiği için gitmek istemiyor. O halde ya Reyvaliliği ya da Hazreti Hüseyin'in karşısına gider onunla savaşırsın tercihiyle kalınca şunu söylüyor Ömer İbni Sad. Bana bir gece mühlet ver bugün gideyim ailemle istişare edeyim kendim bu meseleyi biraz düşüneyim yarın sabah gelip sana söyleyeyim. Eğer tercihim ne yönde olursa ona göre de davranız. Ubeydullah İbni Ziya tamam diyor. Varıyor Ömer İbni Sad vicdanıyla bir muhasebe yapıyor. Hazreti Hüseyin'in karşısına çıkmak mı reyvaliliği mi? Götürüp getiriyor ailesiyle istişare ediyor hanımı bazı çocukları akrabaları yiyenleri hatta bir çoğunun Ömer İbni Sad'a söylediği söz şudur asla Hazreti Hüseyin'in karşısına çıkıp da kendini bu konuda Allah katında mesul duruma düşürme ama Ömer İbni Saad söylenen hiçbir sözden tam anlamıyla teskin olmuyor en son onun bir yeğeni var o ismi çok iyi tanıyorsunuz. Sahabeden Mughire İbni Şube'nin oğlu Hamza İbni Mughire. Onun yeğenidir. Onun karşısına çıkıyor Ömer İbni Sada. Dayı diyor dünyanın hangi saltanatı olursa olsun. Hangi valilik olursa olsun. Hangi görev olursa olsun. Hüseyin'in kanından daha kıymetli değildir. Eğer yarın sen Allah'ın huzuruna. Peygamberin torununun kanı ellerinde varken gidersen hiçbir valilik ve makam seni kurtarmaz. Gel beni dinle. Sakın İbn Ziyad'ın o sözlerine kapılma ve bu işten vazgeç. Mughira İbn Şübe'nin oğlu Hamza'nın sözleridir bunlar ama bu sözlerde Ömer İbn Sadı teskin etmiyor. Götürüyor getiriyor ve işin neticesinde sabahlay sabahleyin Ubeydullah İbni Ziyad'ın karşısına çıktığı zaman tamam diyor. Hüseyin'in karşısına çıkacağım diyor. Zor değil mi anlamak? Nasıl bir baba nasıl bir evlat? Ve niye acaba bir valilik için böyle bir iş yapılsın? Biz buradan bakıp 1400 sene öncesindeki bu hadiseyi anlamaya çalışırken, bu tavırları ve bu işleri sorgularken hemen söz ile tarafımızın Hazreti Hüseyin olduğunu söyleriz bu kolaydır da söylemek kolaydır ama inanın ve bunu hiçbir zaman unutmayın kerbelalar bitmedi hepimiz şu anda hayatın içerisinde kerbelaları yaşıyoruz aslında hepimiz şu anda dünyevi makam mevki şan şöhret nedirseniz adına onlarla karşı karşıya geldiğimizde Allah'ı memnun edecek ameller bir tarafta dururken Allah'ın memnun olmayacağı ameller de bir tarafta dururken farkına varmadan Ömer İbni Sad gibi davranıyoruz. Ama biz olayın bizatihi çerçevesini tam anlamıyla çizemediğimiz için Kerbela meselesini sadece tarihteki bir hadise olarak algıladığımız için ve ne yazık ki her gün aşuranın yaşandığını ve her meydanda ve makamda kerbelaların bitmediğini unuttuğumuz için kendimizi sorgularken bu olayların dışında bırakıyoruz Ömer İbni Sad o gün ne yazık ki dünyevi bir makam için bir mevki için böyle bir şeyi kabul edecekti peki ne olacaktı biliyor musunuz akıbetleri özellikle söylüyorum size Altı yıl yaşayacak Ömer İblisat. O kadar. Kerbela'nın üzerinden yaşadığı süre altı yıldır. Altı yıl yaşayacak. Ve altı yıl boyunca her gecesi Kerbela gibi olacak. Hazret Hüseyin'in kanlı ellerini görecek rüyasında. Ölüp ölüp dirilecek. Altı yılın sonunda Muhtar Es-Sekafi'nin kıyamında o da öldürülüp gidecek. Ne valilikten. Ne o makamdan ne o mevkiden bir hayır görmeyecek. Öyle bir babanın oğlu olmasına rağmen adı tarihte hep kötü şeylerle anılacak. Alın size ibret nazarıyla bir tablo. Zaten Kerbela böyle okunmalı değil mi? Bir örnek nazarıyla okunmalı. Orada örnek olabilecek isimler var, hareketler var, kıyamlar var, duruşlar var, kıraatler var. Bir de ibret nazarıyla okunmalı orada da yine ibret nazarıyla ortada bir kıyam var bir duruş var bir tavır var. İşte Ömer İbni Sad işin menfi tarafında yani işin kötü tarafında meseleyi ibretle değerlendirebileceğimiz tarafta duran bir, bir örnek bir misal. Ömer İbni Sad 4000 kişilik bir orduyla Kerbela'nın meydanına doğru yürüyor Geliyor Hür bin Yezid'in komutasındaki Askeri birlikle birleşiyor Hür bin Yezid'in komutası da 2 bin 6 bin kişilik Büyük bir ordu Kerbela'nın meydanında Peki karşı tarafta ne var 300 kişi Ama geriye kalacak sadece 72 kişi 72 kişilik O küçücük kafileye 6 bin kişilik büyük bir ordu karşılayacak ve onları Kerbela'nın meydanında adeta yok edercesine bir mücadele başlatacaklar. Ömer İbni Sad geliyor Kerbela'ya yakın ve bir temsilci gönderiyor Hz Hüseyin'e. Diyor ki ne için buradasın ne istiyorsun İstediklerini söyle Vali Ubeydullah İbni Ziyad'a bildirelim. Hazreti, Ömer gele, Hazreti Hüseyin gelen temsilciye şunu söylüyor. Beni buraya getiren şey Kufelilerin yazdıkları mektuplardı ve bir çuval kaldırıyor havaya. İşte onların yazdıkları mektuplar. Onlar mektup üzerine mektup yazarak beni davet ettiler. Ben de onların davetine binaen geldim. Şimdi geldim baktım ki onlar verdikleri sözün arkasında değiller. Benim gönderdiğim elçim ve amcamın oğlu Müslim bin Akil'i öldürülmesine seyirci kalmışlar. İbni Ziyad bu işleri yaparken onlar hiçbir şey yapmamışlar. Benim dostlarımdan olan Hani İbni Urve öldürülürken hiçbir şey yapmamışlar. İhanet etmişler, verdikleri sözleri unutmuşlar, şimdi de o sözlerine sahip çıkmıyorlar. O halde söyle Ubeydullah İbni Ziyad'a bıraksın beni dönüp Medine'ye gideyim. Bu haber gelince Ömer İbni Sad'a seviniyor. Demek ki Hüseyin'in amacı Kufe'ye zorla girmek değil. Hemen bir mektup yazıyor Ubeydullah İbni Ziya'da. Ben diyor bir temsilci gönderdim Hüseyin'e onun buraya niçin geldiğini sordurdum. O bana dedi ki. Ben buraya sadece onların mektuplarına ve davetlerine inanarak geldim. Şimdi onlar davetlerinden vazgeçtiler. Öyleyse bırakın beni geri Medine'ye, kendi yurduma, kendi dedemin memleketine, peygamberin şehrine döneyim. İbni Ziyad'a bu mektubu yazıp gönderiyor. İbni Ziyad okuyor mektubu, o da seviniyor. Hiçbirinin aslında işin bidayetinde, Hazreti Hüseyin'in kanına girme gibi bir düşünceleri yoktur çünkü bunun nasıl büyük bir sorumluluk olduğunu bilmeyen var mı? Hepsi aslında biliyor Ubeydullah İbni Ziyad Ömer İbni Saad'ın gönderdiği mektubu okuyunca seviniyor tamam diyor o halde bırakalım gitsin. O anda birisi ayağa kalkıyor Şimir İbni Zilcevşen bu hain adamın ismini unutmayın onunla bu ders işimiz var. Şimir İbn Zilcevşen orada şunu söylüyor. Ey İbn Ziyad diyor eğer sen Hüseyin'i elinden kaçırırsan bu sefer bir daha da onu yakalayamazsın. O şimdi gider Medine'ye Medine'de yeniden adamlar toplar etrafına daha güçlü bir biçimde gelir. Yezid'in de senin de saltanatını yerle bir eder. Madem Allah onu senin avuçlarının içerisine bıraktı. O halde senin yapacağın iş şu ya ona biat etmesini sağlayacaksın Yezide ya da onun başını uçuracaksın böyle yaptığın zaman Yezid'in takdirini alabilirsin böyle yaptığın zaman ancak Yezid senin iyi bir iş yaptığını zanneder ve seni bu konuda gerçekten taltif eder ama sen onu kaçırırsan bir daha yakalama mümkün olmaz. Ubeydullah İbni Ziyad Şibrin, Şimrin bu görüşünü kabul edecektir. Kim bu adam Şimir İbni Zilcevşen sıffın savaşında Hazreti Ali'nin saflarındadır biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin saflarında Şam ordusuna karşı mücadele veriyor. Hazreti Ali Şam sıffın savaşında Şam tarafının teklifi gereği, Hakem olayını kabul edince ve yavaş yavaş ibre Şam tarafına kayınca şimirde kendi tarafını Şam tarafı olarak belirliyor. Çünkü adamın ilkesi yok. Adamın tek bir amacı var ganimettir. Tek bir amacı var dünyevi menfaatlerini çoğaltmaktır. Tek bir amacı var cebini biraz daha şişirmektir. Bunun dışında ne din ne iman ne farklı bir mülahaza. Böyle bir şey yok şibrin sürekli onun arzusu isteği budur. Böyle olduğu için de Yezid'in zamanında Yezid'in bütün şeylerini meşru görerek onun gözde komutanlarından biri oluyor. Ve o gün Yezid'in gözündeki itibarını daha da fazlalaştırmak için en acımasız en sıkıntılı işlerin altına imza atıyor. Ubeydullah İbni Ziyad gibi ki onu size anlattım geçen ders o zalim insanın dahi zulmünü daha da ziyadeleştirmesi için Şimir İbni Zilcevşen telkinlerde bulunuyor. Ve işin neticesinde de İbni Ziyad'ı bu konuda ikna ediyor ve İbni Ziyad bir mektup daha yazıyor Ömer İbni Sada. Medine'ye geri dönmek yok böyle bir şeyi Hazreti Hüseyinle konuşma. Senin orada yapacağın iş ya Hazreti Hüseyin'i Yezide ata zorlamak ya da onun kafasını bana göndermek. Bunun dışında başka bir şey senden beklemiyorum diyor. Mektubu bizatihi Ömer İbni Sad'a da İbni Zilcevşen'le gönderiyor. Çünkü mektubun altında bir cümle daha vardır. Eğer bunu yapamayacaksan. Komutayı İbn Zilcevşen'e bırak. Çünkü onun olacağı konusunda olması gerektiği konusunda İbn Ziyad artık ikna olmuştur. Mektubu alıyor İbn Zilcevşen Ömer İbni Sad'ın yanına geliyor uzatıyor mektubu ona. Ömer İbni Sad okuyunca şu sözü söylüyor. Ey Allah'ın düşmanı bu iş senin işin. Ubeydullah'a bu işi sen yaptırdın. Sırf. Benim makamıma göz diktiğin için, benim makamımı elde etmek için İbn Ziyad'ın ve Yezid'in nazarında itibarını fazlalaştırmak için sırf bunu sen yaptın diyor. Gülüyor İbn Zilcevşen. Sen diyor bırak şimdi sorgulamayı. Ne yapacaksın diyor. Ömer İbn Saad'ın söylediği söz şu: Ne yapacağım? Sana kaptıracak değilim ya bu makamı. Aslında Ömer İbni Sad'ın karşısında o anda üç seçenek var. Birincisi en şereflicesi en izzetli tavrı ah keşke gösterseydi o tavrı en başta Sad bin Ebi Vakkas memnun olacaktı bundan biz bugün onun adını dersin sonunda size bir şahıs anlatacağım. O şahıs gibi överek heveslenerek onun adından ilham alarak anlatacaktık ama nasip olmadı. Nasip olmadığı için bakın bugün onun adını nelerle anlatacağız. O izzetli tavır şuydu. Lanet olsun sizin val valiliğinize, sizin makamınıza, sizin mevkinize diyecekti. Varacaktı Hz. Hüseyin'in yanına. Onun yanında ölecekti. Onun gibi şereflice. Tavırların en güzeli buydu ama bunu yapmadı. İkinci bir tavır daha vardı. Lanet olsun diyecekti sizin valiliğinize gidip evinde oturacaktı. Biz bugün evinde otursaydı da Ömer İbni Sad'ı başka anacaktık. İyi yaptı diyecektik. Tavır koydu diyecektik. Sükunet tavrını ortaya koydu deyip övecektik onu. Onun o tavrından da bugünün dünyasındaki insanlar olarak kendi dünyamıza bir şeyler taşıyacaktık. Üçüncü bir tavır da şudur. Valiliği Hüseyin'e kurban etmeyecek Hüseyin'i valiliğe kurban edecekti ve ne yazık ki Ömer İbni Sad bunu yapacaktı bunu yaparken kendisini nasıl ikna edecekti biliyor musunuz dostlar bu çok önemli bir şeydir İnsan bir günah işlerken bir suç işlerken bir hata yaparken iç dünyasında kendisini ikna etmezse bunu yapamaz İkna edecek Makul bir biçimde kendisini kendi yüreğinden teskin edecek sonra yapacak. Kendi kendine Ömer İbni Sad'ın söylediği şu, söz şuydu. Bakın şeytan adamı nasıl kandırır örnek olsun diye ibret olsun diye bu çok mühim bir örnektir. Diyor ki kendi kendine Ömer sen yapmasan bu işi İbni Zilcevşen yapacak. İşin neticesinde yine Hüseyin öldürülecek. Ama Hüseyin öldürülecek sen yapmasan İbni Zilcevşen Yezid'in yanında itibarını da fazlalaştırarak senin elde ettiğin makamı da elde edecek. O halde olacak olacaksa senin yapacağın iş belli sen yap bu makamı elden çıkarma. Bununla ikna ediyor kendini. İkna etmese Ömer İbni Sad o işi yapabilir miydi? İkna olduğu için kendisini en azından o anda teskin ettiği için başlayacak Hazreti Hüseyin'i Yezid'e biat etme konusunda uyarmaya ve bu konuda bir temsilci gönderecek. Hazreti Hüseyin'e Yezid'e biat isteyecek. Hazreti Hüseyin'in tavrı ne olacak? Eğer biat etseydim ben Medine'de biat ederdim günlerdir benim yollarda ne işim var? Eğer biat etmediysem ve bugüne kadar geldiysem bugünden sonra benim Yezid'e biat etme mümkün müdür? O bir çizgiyi temsil ediyor aslında orada. Belki kerhen kabul etse birçoklarının yaptığı gibi olabilecekti makul bir biçimde karşılanabilecekti. Ama Hz Hüseyin'in orada yüklendiği misyon ona yüklenen rol bir ada Asla onu götürmeyecekti. İşin neticesinde ne olursa olsun. Hazreti Hüseyin'in tavrı ölüm pahasına dahi olsa biat etmemek olacaktı. Ve gelen elçi bunu söyleyecek. İbni Ziyad'ın askerleri bu sözleri götürdükleri zaman Ömer İbni Sadık. Ömer İbni Sad yine İbni Ziyad'ın direktifiyle bir iş daha yapacak. 500 tane askeri. Fırat'ın su yolunun üzerine konuşlandıracak ve Hazreti Hüseyin'in askerlerinin ve adamlarının su ile bağını kesecek. Çölün ortasında susuz bir biçimde onları bırakarak biata zorlamaya çalışacak. Ve o askerler Hazreti Hüseyin'in ve kafilesinin su ile bağlarını kestikleri zaman Hazreti Hüseyin ve adamları susuzluktan adeta kıvranacaklar. Bir müddet sonra Hazreti Hüseyin dayanamayacak. Çocuklar su su diye Kerbela'nın meydanında su istedikleri için yüreği dayanmayacak. Kendisinin kardeşi olan baba bir kardeşi olan Abbas bin Ali'ye diyecek ki al yanına 3-4 tane askeri var git o su yoluna ne olursa olsun kırbalarınızı su doldurup getirin diyecek. Abbas İbni Ali gidecek oraya. Askerlerle konuşacak bir şekilde onları ikna edecek bir şekilde onları tehdit ederek nasıl yapmışsa artık bu konuda birkaç ihtilaflı rivayet var onun için ikisini de söylüyorum. Onları ikna ederek su kırbalarını doldurup getirecek. Ömer İbni Sad Abbas İbni Ali'nin su aldığını duyunca askerlerine tekrardan bir emir verecek. Bu hatayı yaptınız bir daha yapmak yok onlara bir daha su vermeyeceksiniz. Ve şartları ağırlaştırarak 3-4 gün Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'i ve çocuklarını ailesini susuz bir biçimde bırakacaklar. Emin olun dostlar Hazreti Hüseyin Kufe ordusunun ihanet ordusu olduğunu biliyor. Ubeydullah İbni Ziyad'ın ve onun komutanlarının nasıl adamlar olduğunu da çok iyi biliyor. Çünkü babasıyla birlikte nice şeylere katıldı, nice ihanetleri ve sıkıntıları gördü. Ama o gün Kerbela'nın meydanında onların bu kadar alçalacağını, alçalacaklarını hiç tahmin etmemişti. Suyu kapatacaklarını hiç düşünmemişti. Hiç düşünmediği için Hürbin Yezid ve adamları Fırat'a varmadan önce Hazreti Hüseyin'den su istedikleri zaman kendi çocuklarının suyunu Kufe'nin ordusunun askerleriyle paylaşacaktı. Ama kendisi Fırat'ın kenarına gelince o sudan mahrum bırakılacaktı. Dayanamayacak sürecek bir gün atını ey Kufe ordusu diyecek bizi mahrum bıraktığınız şu Fırat'ın suyundan şu anda Yahudiler Nasraniler kim derseniz onlar nasipleniyorlar. Köyün domuzları dahi o suyun içerisinde girip o sudan nasipleniyorlar. Siz peygamberin çocuklarını mı o sudan mahrum bırakacaksınız. Bu sözler dahi kufe'nin ordusunun yüreğini yumuşatmayacaktı. Ve Hz Hüseyin 3-4 gün çocuklarıyla birlikte orada o susuzluğun içerisinde kıvranıp duracaktı. Ne olacaktıysa Ömer İbni Saad İbni Ziyad'ın korkusundan su yolunu Hz. Hüseyin aşmayacaktı. Artık böyle bir zeminde Hz. Hüseyin onlarla mücadele etmek durumunda kalacaktı. Ve günler artık 9 Muharrem 61'e yaslandığı zaman perşembedir o günler. O günün öğlen namazının arkasından Bakın iki tarafta namaz kılıyor. Hatta bir tarafta Hazreti Hüseyin namaz kılarken bizim namazımız daha sahih olsun diye Kufe ordusundan bazı askerler arka yoldan koşup gelip Hazreti Hüseyin'in arkasında namaza duruyorlar. Arkasında durdukları o insana karşı da kılıç kullanıyorlar. Zor değil mi anlamak? Farklı bir mantık. İnanın insan anlamakta zorlanıyor. Orada o halde öğle namazları eda edildikten sonra ikindiye doğru saldırı hazırlığına gireceğine dair askerlerine talimat veriyor Ömer İbni Saad. Ama ikindiden önce İbni Zilcevşen atına biniyor. Hüseyin'in kafilesine doğru sürüyor atını ve ey Ümmül Benin'in çocukları deyip Ümmü'l-Benin'in çocuklarını huzuruna çağırıyor. Ümmü'l-Benin Hazreti Hüseyin'in hanımıdır. Dört tane oğlu vardır. Abbas, Abdullah, Cafer ve Osman. Bu dört tane oğlu huzuruna çağırıyor. Önce kendisini tanıtıyor. Ben diyor İbn Zilcevşen'im. Sizin ananız Ümmü Benil beninle aynı kabile denim. Yani ben sizin dayınızım. Dayınız olarak sizinle konuşmaya geldim İşte elimde İbni Ziyad'dan sizin adınıza aldığım emannameler terk edin Hüseyin'i gelin yanıma size eman aldım ben İbni Ziyad'dan size hiçbir şekilde zarar verilmeyecek olayı anlıyorsunuz değil mi babalarına karşı bu evlatlarını çağırıyor kendi mantığı Dünyevi menfaat üzerine kurulduğu için ehli beytin çocuklarını da öyle zannediyor. O dört tane oğuldan en büyüğüdür Abbas bir adım öne çıkıyor. Allah sana da lanet etsin. İbni Ziya'da da lanet etsin. Emannamen de başını yesin diyor. Sanki diyor ben Hüseyin'i ve Hüseyin'in çocuklarını... Ehlibey'tin dostlarını bırakıp da senin o emanname ne mi kanacağım diyor. Al git diyor o emanemi, emannameyi Ziya İbni Ziyad'ın yüzüne çarp. Vallahi biz Allah'ın emannamesine güvenerek geldik buraya. İbn Zilcevşen ikna etmeye çalışıyor. Gençsiniz diyor. Komutanlık var bu işin sonunda diyor. Bakın gelirseniz diyor. Hüseyin'i terk ederseniz ne yapar yapar ben i̇bn Ziyad'dan sizin için birer komutanlık koparırım. Gelin bu işin kurbanı olmayın. Gelin işin bidayetinde bu işi kabul edin. Size akrabalık bağlarımı kullanarak böyle bir şey yapıyorum diyor. Dört tane yiğit de orada i̇bn Zilcevşen'e kötü sözler söyleyerek dönüp Hazreti Hüsey Hüseyin'e gidecekler. Ve o günün ikindi namazı vakti namazlar kılınmış. Ömer İbni Sad ordusuna hareket emri vermiş. Ordu yavaş yavaş hareket edince Hazreti Zeynep Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi fark etmiş karşı tarafta bir hareketlilik var. Ey Eba Abdullah demiş Eba Abdullah Hazreti Hüseyin'in künyesidir öyle denir. Ey Eba Abdullah demiş. Bak karşı tarafta bir hareketlilik var o anda Hazreti Hüseyin ikindi namazını kılmış şöyle başını ellerinin arasına almış ve uyuklamış o anda uyanmış Zeynep'in sesiyle Zeynep o feryadı duyururken Zeynep gel demiş, bırak onları şimdi ben dedem aleyhissalatü vesselam efendimizi gördüm rüyamda bana dedi ki Hüseyin artık gelmeyecek misin? Ben de dedim geleceğim artık ben ona doğru yürüyorum dedi. O anda Zeynep orada bir feryadı bastı. Sen dedi şimdi bizi terk edip gidecek misin? Vallahi sen bizi bırakıp da bu çöllerde gidemezsin. Biz ne yapıp yapıp ya seninle beraber öleceğiz ya seninle beraber döneceğiz. Hazreti Hüseyin orada Zeynep'e kız kardeşine sabır teskin ediyor, sabır telkin ediyor. Sen ehli beytin kadınısın unuttun mu anam Fatma'nın sana söylediği sözü anam Fatma bir gün demişti ki sana kızım ben babamın anasıyım ama sen Hasan ile Hüseyin'in anasısın analık böyle mi yapılır diyor sen analık yapacaksın bize sahip çıkacaksın biz farklı şeyler söyleyince sen bizi teskin edeceksin diyor ve sonra çağırıyor abbası kardeşini Abbas diyor Var git Ömer İbn Saad'ın ordusunun karşısına Ona de ki bugün bize müsaade etsin bu akşam biz Rabbimizle baş başa kalalım ailemizle vedalaşalım son vasiyetlerimizi yapalım yarın ne olacaksa olsun Abbas varıyor Ömer İbn Saad'ın huzuruna Ebe Abdullah diyor beni gönderdi söylediği söz bu dedi ki bu gece bize müsaade etsin yarın ne olacaksa olsun. Ömer İbni Saad'ın huzurunda bulunan diğer komutanlar meseleyi tartışmaya başlıyorlar. Yapalım mı yapmayalım mı diye. Hazreti Hüseyin bir gün müsaade istemiş bunu bile tartışma konusu yapıyorlar. İbn Zilcevşen yine orada bazı şeyler söylüyor hayır diyor. Madem ordu hareket etti saldırsın ve bu işi bitirsin. Ama orada bulunan bazı kufellerin ileri gelenleri bir mecusi bile bizden böyle bir talepte bulunsaydı onu makul karşılardık. Madem Hüseyin bizden bunu istiyor bir gece onu bırakalım diyorlar. Ve Abbas bunu alıyor geliyor Hazreti Hüseyin'e söylüyor. Ordu biraz daha geri çekiliyor. Hazreti Hüseyin de kendi kafilesinin içerisinde. Olayın bundan sonraki boyutunu... Bize iki kişi naklediyor zaten Kerbela'nın hadiselerinde rivayet edenlerin en fazlası bu iki kişidir. Biri İmam Zeynel Abidin'dir biri de Hazreti Zeynep'tir. Hani dedik ya Kerbela'nın meydanına Hazreti Hüseyin şehitleri şahitlerle buluşturmak için gelmişti. İbn Abbas ona götürme ehlini kadınları götürme çocukları götürme diye ısrar ettiği zaman Hz. Hüseyin gelmeleri lazım derken amacı buydu birileri orada Allah adına candan canandan vazgeçerken birileri de bunun oradaki o mücadelenin oradaki o sıkıntıların oradaki o mesajların nesillerden nesillere aktarılması için bir şahitlik yapmaları gerekirdi. Allah o gün orada o şahitliği İmam Zeynel Abidine yazmıştı. O gün orada o şahitliği Hazreti Zeyneb'e yazmıştı. İmam Zeynel Abidin anlatıyor. Son gece diyor. Yatsı namazını kıldırdı. Namazdan sonra develerin üzerlerine konan o binilen yerleri getirip üst üste koydu. Yüksekçe bir yer yaptı kendisine bir hutbe gibi. Oraya çıktı ben çadırın içerisindeyim hastayım ateşler içerisindeyim ama babamın ne yaptığını hem görüyorum hem de yaptığı konuşmayı duyuyorum diyor. Hamd etti Allah'a Resulüne salat ve selamda bulundu. ehlibeyte beyte selam gönderdi babasına selam gönderdi annesi Fatıma'ya risalet davasının mantığından bahsetti. Aslında Hazreti Hüseyin o gün orada o mantığı çok anlamış biri olarak çok iyi anlamış biri olarak bulunuyordu. O davanın nasıl bir dava olduğuna dair örnekler verdi. Ve sonra sözü şuraya getirdi. Ey akrabalarım, ey kardeşlerim, ey oğullarım, ey yiyenlerim, ey amca çocuklarım ve ey dostlarım. Yarın son gündür artık. Yarın biz Kufen'in zalim ordusuyla karşı karşıya geleceğiz. Ben çok iyi biliyorum ki onların derdi sizinle değil onların derdi benimle. Ben eğer onların huzuruna çıksam ve beni öldürseler ya da ben onların talebini kabul edip Yezide biat etsem bu iş çözülecek. Gelin beni dinleyin ve bu gecenin karanlığından istifade edin her biriniz bir tarafa dağılın gidin sabahleyin ben onların huzuruna çıkayım ve ben tek başıma onlarla mücadele ederek kanımı Kerbela'nın meydanında akıtayım. Bu sözleri söyleyince Zeynel Abidin diyor ki biraz konuşmalar oldu, biraz sessizlik oldu sonra ve birer birer bazılarının kaçıp gittiklerini gördüm diyor. 300 kişi o gün Kala kala 72 kişi kalacak. İki isim geliyor Hazreti Hüseyin'in karşısına. Diyorlar ki Hazreti Hüseyin'e bizim çocuklarımız var. Biraz da borçlarımız var. O borçlarımızı ve çocuklarımızı borçlarımızı ödeyebilmek. Çocuklarımızı ise sahipsiz bırakmamak için senden izin, izin istiyoruz. Dahhak İbni Abdullah, Malik İbni Nadir isminde iki kişi. Hazreti Hüseyin onlara diyor ki borcunuz varsa zaten ne işiniz var benim yanımda? Borcunu ödeyememiş adamın benim yanımda işi yok diyor. Onlara yolu açıyor. Onlar izin alarak gitmiş birkaç kişi öyle. Ama onun dışında gecenin karanlığından kaçıp gidenler var. Hazreti Hüseyin biliyor aslında kimin gidip kimin gitmeyeceğini. Konuşmasını devam ettiriyor. İmam Zeynel Abidin söylüyor. İndi diyor oradan Cafer'in çocuklarının tam karşısına geldi. Cafer kim? Hazreti Ali'nin abisi. Mute'nin şehidi. Öyle yiğit bir insan ki Mute'de kollarını Allah yolunda o davanın uğrunda feda etmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben Cafer'i görüyorum cennette şimdi meleklerle birlikte kanatlarıyla uçuyor deyip o günden sonra Cafer bin Ebi Talip değil Caferi Tayyar diye uçan Cafer diye anılacak Cafer ve onun oğulları. Onların karşısına geçiyor Hz Hüseyin tek bir kelime etmeden Cafer'in oğulları diyor ki Hüseyin sus sakın bize söyleme gidin diye. Vallahi biz bilsek ki Kerbela'nın meydanında paramparça olacağız senin yanında ölmeyi başka hiçbir şerefe değiştirmeyiz biz. Biz burada kalacağız ve o zalim orduyla senin yanında müc mücadele edeceğiz. Hazreti Hüseyin hiçbir şey söylemiyor. Dönüyor amcası Akil'in çocuklarına bu sefer. Akil'in çocuklarının karşısına geçiyor. Onlara diyor ki ey amcamın oğulları abiniz müslim sizin yerinize Kufe'de şehit oldu. Her evden bir kurbansa siz o kurbanı ödediniz. Gelin beni dinleyin bari siz dönün gidin. Akil'in çocukları diyor ki ey Hüseyin biz seni böyle yüzüstü bıraksak yarın Rabbimize karşı ne deriz? Rezil Rusvay mı olalım? Biz şereflice ölmek için geldik buraya. Ne olursa olsun biz seni asla terk etmeyeceğiz diyor. Sonra birkaç kişiyle konuşuyor. Müslim ibni Avsece'ye getiriyor sözü. Müslim'i hatırlayın geçen dersten. Müslim bin Akil Kufe'ye vardığı zaman evini açmıştı Müslim bin Avsece. Kufe'nin ileri gelenlerinden bir zattır. Ona diyor Müslim diyor. Bari sen dön git. Kufe'nin sayılı insanlarındasın. Git sen Kufe'de bu olanları en azından anlat bizden sonra en azından o kavmin müsbet manada ikna olmasını sen sağla. Müslim İbni Avsece gözyaşları içerisinde ey imam diyor yoksa benim sadakatimden şüphe mi vardı? Ben diyor aynen senin yeğenlerin ve çocukların gibi kılıcım elinden kırılana kadar seninle beraberim. Eğer Allah düşürürse elimden kılıcımı vallahi Kerbela'nın toprağını taş yapar. Yine de Kufen'in zalim ordusuyla savaşırım. Benden bunu isteme diyor. Dönüyor Züheyr İbni Kayn'a. Züheyr İbni Kayn'ın geçen ders sözünü hatırlayın. Ey kavmim demişti öyle bir savaşa gidiyoruz ki biz o savaşın fethi şahadet. Akıbeti şehadet ganimeti şahadettir. böyle bir yiğit o gün o meydanda başka bir şey söyleyebilir mi Hazreti Hüseyin daha tek bir söz söylemeden imam diyor bana sakın bir şey söyleme ben şehadeti gözü alarak gelmiş orada sadakat gösterenlerle dünyevi bazı şeyleri göz ardı etmeyip de kaçanlar son gece birbirinden ayrılıyor. 300 insandan geriye kalan sadece 72 insandır ve Hazreti Hüseyin o 72 insanla Kerbela'nın meydanında o mücadeleyi başlatacaktır. Zeyne, İmam Zeynel Abidin diyor ki konuşmaları bitirdi sonra benim çadırma çadırma geldi halam Zeynep de çadırda ateşler içinde yanıyorum Zeynep de benimle uğraşıyor girdi çadıra elini başıma koydu başımı sıvazladı Allah seni muhafaza edecek dedi o gün Ehli Beyt'in soyu İmam Zeynel Abidinden devam edeceği için Allah İmam Zeynel Abidini yatağa düşürmüş hasta olduğu için kurtulacak eğer hasta olmasa o da Ehli Beyt'in diğer gençleri gibi elinde kılıç o meydanda o da o gün orada kanını akıtacak ama Allah o soy devam etsin diye ehli beytin soyu kıyamete kadar devam edip süre gelsin diye İmam Zeynel Abidini yatağa düşürmüş. Hazreti Hüseyin de bunu bilircesine Allah'ın ona ilham edercesine Allah seni muhafaza edecek diyor. Ama biz Allah'tan geldik yine ona dönücüleriz diyor. Bu sözü söyler söylemez. Hazreti Zeynep bir feryadı basıyor. Ya Rabbi diyor Hazreti Zeynep. Ali'yi aldın. Fatıma'yı aldın. Hasan'ı da aldın. Bari Hüseyin'i bize bırak. Eğer illa alacaksan Kerbela'nın meydanında birini. Beni Hüseyin'in yerine al diyor. Orada ağlaya ağlaya Hazreti Zeynep bayılıyor. Hazreti Hüseyin gidiyor kız kardeşini alıyor kucağına. Su serpiyor üzerine uyandırıyor. Uyandırdıktan sonra da yine ona sabır teskin, telkin ediyor. Biz böyle mi anlaşmıştık diyor. Hani sen sahip çıkacaktın. Hani sen bunları teskin edecektin diyor. Hazreti Zeyneb'e sabır konusunda bazı şeyler söylüyor. Artık yapacak bir şey yoktur. O gece sabah namazına kadar ehli bütün fertleri duadadır istihvardadır münacattadır kıyamdadır başka bir iş yok İmam Zeynel Abidin anlatıyor bize o tabloları falancası şunu yapıyor diyor filancası şu duayı okuyor diyor Ehli Beyt'in o 71 insanı onunla beraber 72'dir kim ne yapıyorsa o gece onları bize anlatıyor sabaha kadar Hazreti Hüseyin gözyaşları içerisinde Dua ve istihvarda duracaktır. Sabah namazı ezan okunup namazlar kılınacağı zaman Hazreti Hüseyin son namazını kılmak ve son namazını kıldırmak için Ehli Beyt'in önüne geçiyor. Uzunca bir sabah namazı kıldırıyor. İmamın son namazıdır bu. Yine İmam Zeynel Abid'in rivayeti diyor. Baştan sona Ali İmran suresini okudu diyor iki ayette. Ali İmran suresini okudu. O ayetler okununca imam gözyaşları içerisinde arkasındaki cemaat gözyaşları içerisinde. Bitirdi namazı. istihfarla, eskarla, evratla meşgul oldu. Birileri çekildi istirahata. İmam orada duruyor. Sonra imam iki tane askerini çağırdı. Dedi ki bana Gusül yapabilmek için bir çadır ayarlayın. İstiyorum ki Rabbimin huzuruna tertemiz bir biçimde gideyim. Bir çadır kurduruyor. Orada temizlik yapıyor. Adeta imamın orada verdiği mesaj şudur. Şehadet düğünlerin en güzeli. Şehadet ölümlerin taçlı gelini. Ona yürürken ben de tertemiz bir damat gibi gitmeliyim deyip o gün en güzel elbiselerini giyiyor. O gusülden sonra o temizliğini yaptıktan sonra o meydana en güzel bir biçimde yürüyor Hazreti Hüseyin. O çadırı hazırlayan Abdurrahman İbni Abdirabih ve Büreir İbni Hudayr ehli beytin iki dostu diyorlar ki birbirlerine. İmam gusül aldıysa bunda bir hikmet vardır. Gel çadırı bozmadan biz de aynen imam gibi süslenelim. Madem imam şehadete yürüyor biz de onun arkasından yürüyelim. Vallahi cennetle bizim aramızda şu anda bu zalim kavmin kılıçları var. O zalim kavmin kılıçlarının arkasından Allah bizi cennete ulaştıracaktır. Ve bu iki zatta. Orada temizleniyorlar ve o gün o sabah 10 Muharrem 61 günlerden cuma sabah namazının arkasından Hazreti Hüseyin kadınları çadırlarına koyuyor çocuklar orada çadırları birbirlerine bağlıyor ki herhangi bir şey olmasın kendi adamlarıyla birlikte öne doğru yürüyor ortada Hazreti Hüseyin Sağına Züheyr İbni Kayn'ı almış o yiğit insanı solunda o gün Habib İbni Muzahir var Ehli Beyt'in dostlarından üçü o anda sancağı da kardeşi Abbas'ın eline veriyor. Sen bugün bizim sancaktarımızsın diyor yetmiş iki kişinin yarıya yakını çocuk kadın zaten o bir avuç insan altı bin kişilik o zalim ordusunun ordunun karşısında. O zalim orduda nasıl bir tavır var? Altı bin kişiyi dokuz kola ayırmış Ömer İbni Sad. Her bir kolun başına Kufeden ya da o civarın Arap kabilelerinden bir reisi koymuş. Mezhiç kabilesinden, Esed kabilesinden, Rebi'a kabilesinden, Kindeden, Temim'den, Hemedan kabilesinden her birinden bir ordu komutanı. Sebep ne? Sebep belli aslında bilmiyorum hatırladınız mı zihinleriniz bir şeyi çağrıştırdı mı ben bunu yazarken okurken hemen aklıma geldi hicret gecesi aleyhissalatü vesselam efendimizi öldürmeye gelenler nasıl gelmişlerdi Mekke'de o gün 16 tane aile var 16 aileden birer şahıs seçilmişti kılıcı en iyi kullananlar. Amaç neydi bir anda saldıracaklar peygamber aleyhissalatü vesselamın evine ve bir anda kılıçlarını peygamberin yatağında üşüştürecekler. Her biri bir anda o darbeyi vurduğu için Beni Haşim Beni Abdülmuttalip kan davası güdemeyecek. Aynen o gün Kufe ordusunun mantığı buydu onlar dokuz tane kola ayrılmış her kolun başına bir kabileden birini koymuşlardı ki. Hazreti Hüseyin'in akıtılacak olan kanının hesabı o kabileler ve aileler üzerinde dağılsın. Hiç kimse kendini bundan beri tutmasın. Herkes sorumluluğu ortak bir biçimde paylaşsın ki o ağır sorumluluğun altında kimseler ezilmesin. Ama kime paylaştırırsanız paylaştırın. O kan, o sıkıntı. O sorumluluk unutulacak bir şey midir? O kan o sorumluluk 1400 küsur senedir halen zihinlerde taptaze duruyor. Şimdi Kufe deyince Irak toprağı deyince aklınıza ne geliyor Allah aşkına? Kufe'den önce Irak'ta neler vardı? Ne medeniyetler gördü Kufe? Neleri gördü neleri bizatihi şahit oldu? Ama o gün o ihanet. Onların üzerlerine öyle bir yapıştı ki bugün Kufe dediğiniz zaman ihanetin meydanı demiş oluyorsunuz. İhanetin cereyan ettiği bir hal demiş oluyorsunuz. İki ordu karşı karşıya geliyor. Hazreti Hüseyin oraya gelene kadar asla arkasına bakmamış. Bakın burası çok önemlidir. Eğer baksaydı arkasına yürüyebilir miydi o meydana asla. 72 insan, yarısı çoluk çocuk. 6000 kişilik ordunun karşısında savaşın neticesi ortada zaten. Ne olacağı belli. Ama Hazreti Hüseyin'in galibiyet diye bir derdi yok ki. Onun oradaki o adımı aynen Hazreti Nuh'un adımıydı. Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'in ilham kaynaklarıydı onlar. Nasıl ki Hazreti Nuh Denizi olmayan dağın tepesinde tahtalara çivi çakıp gemi yapıyorduysa alay edenler hani bunun denizi diyordularsa onlara rağmen halen yürüyordu, yürüyorduysa Hazreti Hüseyin'in yaptığı da buydu. Onun atası İbrahim ateşe atıldığı zaman nasıl atlıyordu ben atlayacağım bu iş bitecek ya da ben atlayacağım son anda Allah beni kurtaracak İkisi de değil. Vallahi atası İbrahim yandım Allah diye atlıyordu yandım dediği için Allah yakmıyordu onun atası İsmail babasının elindeki bıçağa naif boynunu kes diye uzatmıştı sağına soluna bakmadan hem de Zekeriya öyle Musa öyle Süleyman öyle İsa öyle hepsine selam olsun aleyhissalatü vesselam Efendimiz de öyle. O öğretmişti Risaletin davasının ilkelerini ve ahlakını. Bu davada arkaya bakmak yok. Dönüp de bakamazsın ben kaç kişiyim diye. Sayılarla yürünecek bir iş değildir bu. Eğer sen bu meselede hesaba girdinse işi baştan kaybettin. Biz kaç kişiyiz sorusunu sormaya hakkın yok. Tek başına dahi kalsan yürüyeceksin. Aynen Hazreti Hüseyin gibi. Hazreti Hüseyin bir avuç insanla Kerbela'nın toprağına onun için yürüdü geldi ordusunu konuşlandırdı atının üzerine bindi dilinde şu cümle var ey Allah'ım her üzüntüde her sıkıntıda en sağlam güvencem sensin her darlıkta tek bir ümidim var o da sensin bize yardım et ve ayaklarımızı sabit tut. Hazreti Hüseyin böyle dolaşırken çadırlara düşman varmasın diye çadırların önüne hendekler kazılmış. Aynen Hazreti Peygamber'in hendek kazvesinde kazdığı gibi onun küçük bir örneği. İçini odunlarla doldurmuşlar çölden topladıkları ağaç kırıntılarıyla. Kufe ordusu onu fark edince oraya ateş atmış ve ateşe vermiş oraları. Hazreti Hüseyin bir dönüyor bakıyor ki arkasında ateş var. O anda bir tanesi öne doğru çıkıyor ve Hazreti Hüseyin'e hitaben şunu söylüyor. Ey Yezide baş kaldıran asi adam Allah senin ateşini kıyamete bırakmadı. Bak ateşini dünyada yaktı. Hazreti Hüseyin şaşırıyor. Züheyr İbni Kayın'a dönüp soruyor diyor kim bu? O Allah'ın düşmanı olan İbn Zilcevşen'dir diyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Hüseyin? Bıçağın kemiğe dayandığı bir andır o, o an. Ve o anda söylenmiş bu sözü sakın yadırgamayın. Ey keçi çobanının oğlu ve ey keçi çobanı sen mi beni Allah'ın azabıyla korkutuyorsun? Vallahi Allah'ın azabının ve ateşinin kime dokunacağını Allah çok iyi biliyor. O ateş sizi bu dünyada da yakacak öteki dünyada da yakacak diyor. Hz. Hüseyin Risalet davasının bir muallimi olarak son bir kez bu zalim orduyu ve o ordunun menfaat üzere topladığı o insanları acaba hak adına çevirebilir miyim diye atının üzerine biniyor kufe ordusunun üzerine doğru sürüyor. Ey Kufeliler diyor. Tanıdınız mı beni? Ben sizin iman ettiğinizi iddia ettiğiniz Resulullah'ın oğluyum. Ben Allah Resulüne iman eden, 10 yaşında o halkaya giren, Hicret gecesi yatağına yatan Ali'nin oğluyum. Ben o o kadın ki Babası babasının anasıdır, anasıdır deyip hitap ettiği Fatma'nın oğluyum. Ben Uhud'da ciğerleri parçalanan Hamza'nın yeğeniyim. O ki babamın amcasıydı. Ben Bute'de kolları kopan Cafer'in yeğeniyim. Ben Resulullah'ın oğlu Hüseyin'im. Benim nesebimden şüpheniz mi var ki? Bana kılıç kullanmak için bu meydana geldiniz. Benden ne gördünüz ki bugün benim kanımı helal saydınız. Siz değil miydiniz mektup üzerine mektup yazanlar. İbni Ziyad'ın korkusundan kufelilerden bazıları dediler ki biz mektup yazmadık. Hazreti Ömer Abbas'a dedi ki getir o mektupları. Mektuplardan bir çuval getirildi şöyle attı Hazreti Hüseyin. Alın bu mektupları kim yazdı bunları hepinizin yazıları ve imzaları var orada siz yazıp beni davet ettiniz ama şimdi de ihanet ettiniz. Ben ihanetinizi de sorgulayacak değilim sadece dedim ki ya bırakın beni Medine'ye gideyim ya bırakın beni Şam'a gidip Yezid'le ben konuşayım bu meseleyi ya bırakın beni herhangi bir sınır tarafına gideyim. Müslümanların sınırlarından birinde İslam adına cihat edeyim üçünü de kabul etmediniz ben ne yaptım ki size benim kanımı bugün helal saydınız İbn Zilcevşen orada kötü sözler söyledi Hazreti Hüseyin anladı ki bunlara hiçbir şey olmayacak hiçbir şey tesir etmeyecek dönüp geldi Züheyr İbni Kayn dedi ki ey imam bırakır mısın ben de konuşayım Hazreti Hüseyin dedi ki onların çoğu Firavun'un askerleri olmuş. Sen onlara ne anlatacaksın? Benim sözümle ikna olmayan senin sözünle mi ikna olacak? Ne olur dedi imam bir cümle söylememe müsaade et. Peki dedi. Züheyr ibn Kay'ın atını sürdü Kufellere. Ey Kufeliler dedi. Öyle birine sevgi besleyin ki... Yarın Allah nazarında size şefaatçi olsun ben Fatma'nın oğlunu seviyorum Allah da şahit vallahi ona olan sevgimden dolayı hacdan dönerken gelip ona kavuştum sizin gibi davet mektubu üzerine mektup da yazmadım hiç meseleden haberim yoktu hacdan dönerken gördüm o kafile geldi ben de gidip ona kavuştum. Ben Fatma'nın oğlunun yanındayım. Allah'a da böyle hesap vereceğim. Ama siz Sümeyye'nin oğlunun yanındasınız. İbn Ziyad'ın anasının adıydı Sümeyye. Siz Sümeyye'nin oğlunun yanındasınız. Kimi severseniz yarın Allah katında size o şefaat edecek. Sizin şefaatçiniz Sümeyye'nin oğlu benim şefaatçim ise Fatma'nın oğludur. Yine bir şey yok hiç kimse bir şey söyleyemiyor. İnsanların yüreklerinden kopan o fırtınalar, o andaki sıkıntılar yüzlerine sirayet etmiş. Ömer İbn Satt'ta da bir endişe var, İbn Zilcevşende de var. Şimdi diyor birisi bir adım atacak, Kufe ordusu çözülecek. Onun için Ömer İbn Satt diyor ki söyleyin askerlere davullar çalsınlar, bunların seslerini bastırsınlar. İbni Zilcevşen oradan Züheyr İbni Kayın'a diyor ki biz buraya senin ve Hüseyin'in vaazlarını dinlemeye gelmedik. Asi olmuş meşru halife Yezid'e baş kaldırmış bir grupla mücadeleye geldik. Orada dönüyor Züheyr İbni Kayın. Sen diyor adam mısın ki ben seninle konuşayım. Hiçbir sözümün muhatabı sen değilsin. Ben seni Allah'a havale etmişim. Sen ancak hesabını Allah'a vereceksin çünkü senin ihanet damarın o kadar genişlemiş ki hiçbir sözden sen kendi üzerine bir şey almayacaksın. Çekil aramızdan Kufeliler beni dinlesin. Bunun üzerine İbn Zilcevşen bir ok atacak korkutma maksatlı ok gelip Züheyr İbn Kay'nın önüne düşecek. Züheyr halen konuşmaya devam edecek. Hazret Hüseyin gel deyip onu geri çağıracak. Ve o anda Kufe ordusunun içerisindeki komutanlardan bir tanesi Hür İbni Yazid o ana kadar götürmüş getirmiş içinde. Ve o günün gecesi 9 Muharrem günü sabaha kadar nasıl Hazret Hüseyin gözyaşı dökmüşse o da gözyaşı dökmüş. Ali'ye ağlamış. Fatma'ya ağlamış o gün o meydana da titreyerek gelmiş askerleri onun titrediğini görünce hür demiş sen ki Arap'ın en meşhur askerlerinden birisin korkuyor musun nedir bu titremek vallahi diyor öyle bir meydandayım ki bir adım var bu meydandan cennete bir adım var bu meydandan cehenneme ya adım atıp cennete gideceğim ya adım atıp cehenneme gideceğim lanet olsun bunların komutanlığına lanet olsun bunların vereceklerine diyor ve atını sürüyor Hazreti Hüseyin'e doğru. Hazreti Hüseyin'in adamları bakıyor ki birisi geliyor. Geleni tanıyorlar. Karşılayalım mı engel mi olalım diyorlar. Hazreti Hüseyin bırakın gelsin diyor. Hür İbni Yezid Hazreti Hüseyin'in önüne gelip oturuyor. Ey İmam diyor beni tanıdın mı bilmiyorum ben seni Kerbela'nın toprağına zorla konaklattıran adamım ben Yezid'in ve İbni Ziyad'ın komutanlarıyım ne yapayım Allah'a ki Allah bu işte benim ellerimi kirletmeme müsaade etti dilimi senin aleyhine senin lehine kirlettim günahlarla şu anda huzurumday huzurumdayım Allah benim tevbemi kabul eder mi bilmiyorum. Ama ben sana karşı kılıç kullanmadan şimdi gelip senden özür diliyor. Senin huzurunda Rabbimden af diliyorum. Hazreti Hüseyin diyor ki: Allah seni affedecektir. Senin adın neydi diyor? Benim adım Hürbin Yezid diyor. Anan bin yaşasın Hür diyor. Sana boşuna hür ismini koymamış. Meğer sen hürmüşsün. Özgürmüşsün. Hür olmanın hakkını ödeyecekmişsin. Tarih seni unutmayacak hür. Attığın bu adım silinmeyecek tarihin sayfalarında. Analar evlatlarına seni emsal gösterecekler. Senin adını yaşatacaklar. Son anda bile... Hak ve hakikat adına attığın bu adımı Allah sayi etmeyecek. Hürbin Yezid'i Hazreti Hüseyin bağrına basacak. Ve Hürbin Yezid Hazreti Hüseyin'e diyecek ki: "Müsaade eder misin ben de bir konuşayım? Ben de Kufelilere bir şeyler söyleyeyim. Onların o yanlışlıklarına dair ben de bir şeyler söyleyeyim." Hazreti Hüseyin müsaade ediyor. Sürüyor Hürbin Yezid atını. Ey Kufeliler diyor tanıdınız mı beni? Ben ki Yezid'in oğlu Hür'üm. Sizin hepinizin ödününü koparan savaşçıyım. Ama şimdi Hüseyin'in saflarındayım. Çünkü o Allah Resulü'nün oğludur ve evladıdır. Ehli Beyt'in imamıdır. Hak ve hakikat adına bir adım atmıştır. Ben de buna inandım. Hata ettim. Onu Kerbela'nın meydanına indirttim ama hatamdan döndüm. Gelin siz de hatanızdan dönün. Hüseyin'in kanı ellerinizdeyken Allah'ın huzuruna gitmeyin. Otuz kişi bir anda çekildi. Kufe ordusundan otuz asker Hazreti Hüseyin'in ordusuna katıldı. İbn Zilcevşen Ömer İbni Sad'a baktı. Eğer dedi biraz daha konuşturursan. Kufelilerin ordusu darmadağın olacak çünkü her konuşan hak ve hakikat adına konuşuyor her konuşan doğru olanı söylüyor doğru olan da Kufelilerin yüreğindeki cehaletten perdelenen o şeyi akaldırıyor ve onları hakka ve hakikate yaklaştırıyor bunun üzerine Ömer İbni Sad ilk oku şahit tutarak yanındaki insanları atıp Savaşı başlattı. Burada bırakayım. Benim de halim kalmadı. Savaşın o halini de inşallah bir dahaki ders anlatayım. Ama son sözüm şu olsun. Onu söylememe müsaade edin. Kerbelalar bitmedi. Aşuralar bitmedi. Halen yaşıyor. Halen yaşıyoruz. Mesele yaşadığımız çağın kerbelalarında ve aşuralarında. Tavrımızın hangi tavrı? yeniden ortaya koyduğudur herkes nefsini bilsin yezit, herkes nefsini bilsin Kerbela herkes nefsiyle muhasebeyi aşuranın muhasebesi olarak bilsin ve sorgulasın kendini tavrım İbni Ziyad'ın tavrımı tavrım Ömer İbni Sa'd'ın tavrımı tavrım İbni Zilcevşen'in tavrımı tavrım Yur bin Yezid'in tavrımı, tavrım, Züheyr ibn Kayn'ın tavrımı, tavrım, Zeynep'in izzet tavrımı, tavrım, Hüseyin'in şehadet tavrımı. Allah hepimize memnun olacağı tavırları yaşatsın inşallah. Elhamdülillahi rabbil Alemin. El Fatiha.